Ne anzubillahi ne şeytanir <gülüyor> rajim. Bismillahi r-Rahmani r Ve naouzu billahi min ve min Men ve men yudlil ilah illallah wa hedhu la shirkila. Va ishado bad kitab Allah. Ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrul umuri muhtesetuha ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin fînner. Ebu Zer ve Muaz bin Cebel radıyallahu anhuma'nın rivayet ettikleri hadiste Allah Resul aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Nerede olursan ol Allah'tan kork. Her kötülüğün ardından onu silecek bir iyilik yap insanlarla güzel ahlak ile geçinmeye bak. Bu asiyetlerin Muaz bin Cebel ve Ebu Zer radıyallahu anh'a yapıldığına dair pek çok farklı rivayet yolları gelmiştir. Bezzar'ın İbn Lehiya, Ebu Zubeyr, Ebu Fehli yoluyla Muaz radıyallahu anh'ten getirdiği rivayet şu şekilde. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam Ebu Zer'i bir kabileye gönderiyordu. Dedi ki: Ey Allah'ın Resulü bana tavsiyede bulun. Nebi Aleyhissatü vesselam da şöyle buyurdu. Selamı yay, yemek yedir. Kabilenin önde gelen kişisinden nasıl utanıyorsan Allah'tan da öyle haya et. Kötülük yaptığın zaman hemen bir iyilik yap ve gücün yettiği kadar ahlakını güzelleştir. Taberani ile Hakim'in Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'dan rivayetinde de Muaz bin Cebel radiyallahu an bir yolculuğa çıkmaya niyetlenmişti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama bana vasiyette bulun deyince Nebi aleyhissalatü vesselam Allah'a ibadet et ve ona hiçbir şey ortak koşma dedi. Muaz ey Allah'ın Resulü biraz daha arttır deyince Nebi aleyhissalatü vesselam bir kötülük işlediğin zaman hemen bir iyilik yap dedi. Biraz daha vasiyette bulun deyince dost doğru ol ve ahlakını güzelleştir buyurdu. İmam Ahmed'in rivayetinde Ebu Zer radıyallahuhden geliyor. Allah Resulü aleyhissatvesam bana şöyle buyurdu diyor. Sana gizli ve aşikar işlerinde Allah'a karşı takva sahibi olmanı, bir kötülük yaptığında hemen iyilik yapmanı, bineğin üzerindeyken yere düşen kamçını istemek de dahil insanlardan hiçbir şey istememeni, emaneti almamanı ve iki kişi arasında hüküm vermemeni tavsiye ederim. İmam Ahmet diğer bir rivayetinde Ebu Zer radiyallahu şöyle dediğini rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedim ki, Ey Allah'ın Resulü, beni cennete yaklaştıracak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel öğret. Şöyle buyurdu, Bir kötülük işlediğin zaman hemen bir iyilik işle. Çünkü her iyilik on katıyla yazılır. Ben, Ey Allah'ın Resulü, La ilahe illallah... Yani Allah'tan başka ibadete layık ilah yoktur sözü de iyiliklerden sayılır mı diye sordum. Şöyle buyurdu. O söz iyiliklerin en güzelidir. Hafız ibn Abdilber et Temhit adlı eserinde Enes radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissat vesselam Muaz bin Cebeli Yemen'e gönderdi ve kendisine şöyle dedi. Ey Muaz, Allah'tan kork ve insanlara güzel ahlakla muamele et. Bir kötülük işlediğin zaman peşinden hemen bir iyilik işle. Muaz dedi ki, Ey Allah'ın Resulü, La ilahe illallah sözü de iyiliklerden sayılır mı? O iyiliklerin en büyüğüdür buyurdu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Muaz bin Cebel radiyallahu anh'e yaptığı vasiyet, İbn Ömer ve daha başkaları tarafından da rivayet edilen uzunca bir hadis içerisinde geçmektedir. Ebu Hüreyre'nin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ettiği hadis de yine bu anlamdadır. Allah Resulü ve Vesselam'a şöyle soruldu. İnsanların en fazla cennete girmesini sağlayan amel hangisidir? Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Allah Teala'ya karşı takvalı olmak ve güzel ahlak buyurdu. Bu hadisi İmam Ahmet, İbni Mace, Tirmizi ve İbni Hibban rivayet etmişlerdir. Şüphesiz bu çok büyük ve önemli bir vasiyettir. Allah Azze ve Celle'nin hakkıyla birlikte kul hakkını da içermektedir. Zira Allah Teala'nın kulları üzerindeki hakkı, gerektiği gibi Allah Azze ve Celle'den sakınmak ve takva sahibi olmaktır. Nitekim takva, hem öncekilere hem sonrakilere, bütün insanlara Allah Teala tarafından tavsiye edilen önemli bir haslettir. Nisa Suresinin 131. ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere ve size Allah'tan korkun diye emrettik.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 Takva kelimesi Kur'an-ı Kerim'de bazen allah Teala'nın ismine bağlı olarak ondan korkulmasını ifade biçiminde gelir. Mesela Maide suresi 96. ayetinde, huzuruna toplanacağınız Allah'tan korkun buyurulur. Haşir suresi 18. ayetinde, ey iman edenler Allah'tan korkun ve herkes yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bu ayetlerde olduğu gibi takva kelimesi allah Teala'nın ismiyle birlikte Allah'tan korkun şeklinde zikredilirse bunun anlamı Allah'ın öfkesinden ve gazabından korkun demektir. Aslında insan sakınması gereken en büyük korku da budur. Zira Allah Azze ve Celle'nin gerek dünyada gerekse ahirette verdiği cezaların temelinde onun öfkesi ve gazabı bulunur. Al-İmran suresi 28. ayetinde Allah kendisine karşı gelmekten sizi sakındırıyor. Dönüş yalnız Allah'adır buyuruluyor. Müddessir suresinin 56. ayetinde de sakınılmaya layık olan da odur. Mağfiret sahibi, başlayan da odur buyuruluyor. Bu ayetlere göre insanların gönlünde korkulmaya, saygı duyulmaya, yüceltilmeye layık olan ve buna bağlı olarak kulluk ve itaat edilmeye hak sahibi olan Allah Azze ve Celle'dir. Çünkü o, bütün yücelik ve tazime hakkıyla sahip, azamet ve kibriya sıfatlarını haiz, en güçlü ve şiddetli biçimde tutup cezalandırmaya da kadirdir. Tirmizi'nin Enes radiyallahu anh'ten rivayetinde Sakınılmaya layık olan da odur, mağfiret sahibi de odur ayetin tefsiri hakkında Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet eder. Allah Teala bu ayet-i kerimede sakınılmaya layık olan benim, kim benden sakınır ve benim yanımda başka bir ilah kabul etmezse, onu affetmeye ehil olan da benim buyuruyor. Takva kelimesi bazı ayetlerde de Allah Teala'nın cezalandırması ve cezalandırma mekanları yahut cezalandırma vaktiyle birlikte zikredilir. Cehennemden ve kıyamet günden sakındırması buna örnektir. Ali İmran Suresi 131. ayetinde, kafirler için hazırlanmış bulunan ateşten sakının buyurulur. Bakara 24. ayetinde, bunu yapamazsanız ki elbette yapamayacaksınız, o halde yakıtı insan ve taş olan cehennem ateşinden sakının. Çünkü o ateş kafirler için hazırlanmıştır. Yine Bakara 281. ayetinde, Allah'a döndürüleceğiniz, sonra da herkese hak ettiğinin eksiksiz verileceği, ve kimsenin haksızlığa uğratılmayacağı bir günden sakının buyumdur. Bakara 48'de, öyle bir günden korkun ki, o günde hiç kimse başkası için herhangi bir ödemede bulunamaz. Hiç kimseden Allah'ın izin vermedikçe şefatı kabul olunmaz. Fidye alınmaz, onlara asla yardımda yapılmaz. Ve yine Bakara suresi 123. ayetinde, Ve bir günden sakının ki, o günde hiç kimse başkası namına bir şey ödeyemez. Kimseden fidye kabul edilmez, hiç kimseye şefaat fayda vermez, onlar hiçbir yardımda görmezler buyuruyor. Tam anlamıyla takvanın kapsamına şu girer, farzları yerine getirmek, haram ve şüphelileri terk etmek, hatta bundan sonra takvaya mendupları işlemek yani dinde teşvik edilen e farz derecesinde olmasa da teşvik edilen amelleri işlemek ve mekruhlardan sakınmak. Bu derece takvanın en üst derecesidir. Nitekim Allah azze ve celle Bakara suresinin ilk 4 ayetinde şöyle buyuruyor. Elif, la mim. O kitap Kur'an. Onda asla şüphe yoktur. O muttakiler, sakınanlar ve arınmak isteyenler için bir yol göstericidir. Onlar kayba iman ederler. Namazı kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. Yine onlar sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman ederler. Ahiret gününe de kesin kes inanırlar. Yine Bakara 177. ayetinde şöyle buyurulur. İyilik yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik o kimsenin yaptığıdır ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere iman eder. Allah'ın rızasını gözeterek yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekat verir. Anlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar bu vasıfları taşıyanlardır. Muttakiler, takva sahipleri ancak onlardır. Muaz bin Cebel radıyallahu an şöyle der. Kıyamet günü Muttakiler nerede diye ilan edilir. Takva sahipleri nerede diye silenilir. Onlar doğruca Rahman'ın himayesine giderler. Aralarından bir örtü veya perde bulunmaz. yanında bulunanlar Muaz bin Cebel radıyallahu anh. Muttakiler kimlerdir diye sordu. O da, muttakiler şirkten ve putlara tapmaktan sakınmış ve ibadeti ihlasla sadece Allah Teala'ya yapmış olanlardır dedi. İbn Abbas radıyallahu anhuma da, Takva sahipleri, nefsin arzularına uygun olarak bildikleri şeyleri terk ederek Allah'ın azabından sakınan ve Allah Allah katından gelenleri tasdik ederek Onun rahmetini ümit eden kimselerdir. Tabiin imamlarından Hasan el Basri de, muttakiler kendilerine haram kılınanlardan sakınır, üzerlerine farz kılınan emirleri yerine getirirler demiştir.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 Hatta bununla yetinmeyip kendisiyle haramlar arasında bir perde oluşturmak amacıyla harama düşme korkusundan helallerin bir kısmını dahi terk etmesidir. Nitekim Allah Azze ve Celle kulların yaptığı bütün amellerin kendilerine geri döneceğini şu ayette Zilzal suresi 7-8. ayetlerinde bildiriyor. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür. Öyleyse değersiz görerek en küçük hayrı bile işlemekten geri durma. Yine ne kadar küçük olursa olsun, hiçbir şerri de, hiçbir kötülüğü de bundan bir zarar gelmez diye işlemeye kalkma. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, Muttakiler takva sayesinde öylesine sakınırlardı ki, haramlara düşme korkusundan helallerin pek çoğunu bu yüzden terk etmişlerdi demiştir süfyan Sevri de Allah rahmet eylesin şöyle diyor. Muttakilerin üstünlüğü şundan kaynaklanır. Onlar sakınılması gerekmeyen şeylerden bile sakınırlar. Musa bin Ayyun de şöyledir. Takva sahipleri haramlara düşme korkusundan helal olanlardan uzak dururlar. Bu yüzden allah Teala onları muttaki, sakınan şeklinde isimlendirmiştir. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kul, sakıncalı olanlara düşme korkusuyla bazı sakıncasız olanları terk etmedikçe muttakiler derecesini elde edemez buyurmuştur. Bunu Tirmizi ve i̇bn rivayet ederler. Diğer bir hadiste şu ifade var. Her kim şüphelilerden sakınırsa, dinini ve ırzını yani şerefini temize çıkarmış olur. Bunu da Bukhari ve Müslim rivayet ederler. Memun bin Mihran şöyle diyor. Muttaki kişi... Cimri bir kimsenin ortağını hesaba çekmesinden daha sıkı bir şekilde kendi nefsini hesaba çeker. İbn-i Mesud radiyallahu anh, Alimran suresi 102. ayetini yani mealen, ey iman edenler Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun ayeti hakkında şöyle dedi. Allah'a yaraşır şekilde takva, itaat edip isyan etmemek, hep hatırlayıp, zikredip, hiç unutmamak, şükür üzere olup nankörlük etmemektir. Bunu Hakim Müstedrek'te, Taberani'de, Mucemul Kebir'de rivayet ediyor. Hakim bunu ayrıca merfu olarak da yani Allah Resulü Vesselam'ın söz olarak da rivayet etmiştir. Fakat doğrusu sahih olanı İbn Mesud'un söz olmasıdır. Burada e, bu sözde geçen şükür ifadesi kapsamına bütün ibadetler girmektedir. Devamlı hatırlayıp hiç unutmamak cümlesinin anlamı da şöyle. Kulun bütün hal ve hareketlerinde, yaptıklarında ve terk ettiklerinde Allah Teala'nın emirlerini ve yasaklarını kalbinde hep hatırlaması, yapılması gerekenleri yapıp terk edilmesi gerekenleri terk etmesidir. Takva terk anlamında da kullanılır. Yani haramları terk anlamında. Nitekim Ebu Hureyir radiyallahu anh takvanın ne olduğu sorulunca şöyle demiştir. Sen hiç dikenli bir yoldan geçtin mi? Adam evet geçtim dedi. Ebu Hureyre radiyallahu peki oradan geçerken ne yaptın dedi. Adam, yolda bir diken görünce yüz çevirdim yahut yolumu değiştirdim ya da üzerinden atladım dedi. Bunun üzerine Ebu Hureyre radiyallahu şöyle dedi. İşte takva budur. Takvanın aslı kulun öncelikle sakınacak şeyleri bilmesi, yani bu konuda ilim sahibi olması, sonra da bunlardan sakınması. Avun bin Abdillah şöyle der. Nelerin takvanın gereği olup nelerden sakınılması gerektiğini bilmek takvanın tamam olması için şarttır. Maruf-ı Kerhi'de Bekir bin Honeys'in şöyle dediğini rivayet ediyor. Nelerden sakınılmasını gerektiğini bilmeyen kişi nasıl mutlak olabilir? Daha sonra Maruf-ı Kerhi şöyle demiştir. Eğer güzel bir şekilde takva sahibi olamıyorsan faiz yemiş olmalısın. Şayet güzel bir şekilde takva sahibi olamıyorsan, yabancı bir kadını görmüş fakat gözünü ondan sakınmamış olmalısın. Eğer güzel bir şekilde takva sahibi olamıyorsan, kılıcını omzuna koymuş olmalısın. Yani cehadı terk etmiş olmalısın. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Muhammed Bin Meslemi'ye şöyle demiştir. Ümmetimin ihtilaf üzere olduğunu gördüğün zaman, kılıcını al, Uhud Dağı'na vur, parçala. Bunları söyledikten sonra Marfu u Kerhi şöyle devam eder. Bizim bulunduğumuz şu meclis dahi belki de sakınılması gereken meclislerden birisidir. Sizlerin beni dinlemek için şu mescide gelişiniz dahi bizim sakınmamız gereken uslulardandır. Nitekim hadis-i şerifte o peşinden gidilen için bir fitne, uyanlar için de bir zillettir buyruluyor. Evet bunu e, İbn-i ve Ahmet bin Hanbel e, rivayet ediyorlar. Ömer radiyallahu anh, sözü olarak da nakledilmiştir bu. Burada kastedilen insanların fitne maksadıyla bir kişinin arkasından yürümesidir. Takva özetle söylemek gerekirse Allah Teala'nın bütün insanlara vasiyeti olduğu gibi Allah Resulü Aleyhissat ve ümmetine yaptığı önemli bir vasiyettir. Nebi Aleyhissat Vesselam birini ordunun başında komandan olarak görevlendirdiği zaman o kişinin özellikle nefsi hususunda Allah'a karşı takva sahibi olmasını ve yanındaki Müslümanlara da hayırla, e, iyilikle muamele etmesini tavsiye ederdi. Bunu Müslim cihat babında rivayet etmiştir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, veda haccında Müslümanlara hutbe okurken, onlara Allah Teala'ya karşı takvalı olmalarını ve idarecilerini dinleyip itaat etmelerini e, tavsiye etmişti. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, insanlara vazettiğinde ettiğinde orada bulunanlar, bu sanki veda etmek üzere olan birinin vaazına benziyor. Bizlere vasiyette bulunsanız demişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Size Allah Teala'ya karşı takvalı olmanızı, idarecilerinizi dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim. Bunu İrbaz bin Sariye radıyallahu anh rivayet etmiştir. Uzunca bir hadisin bir kısmıdır bu. Ve bu hadisin devamında Ümmetin ihtilafa düştüğünü gördüğün zaman sana sünnetime ve raşit halifelerimin sünnetine sarılmanı tavsiye ederim buyuruyordu. İbn-i ve diğer bazı muaddislerin Ebu Zer radiyallahu anh'ten rivayetinde şu ifadeler vardır. Dedim ki ey Allah'ın Resulü bana tavsiyede bulun. Nebi aleyhisselatü vesselam da... <gülüyor> Sana Allah Teala'ya karşı takvalı olmanı tavsiye ederim. Çünkü bütün işlerin başı budur buyurdu. <gülüyor> İmam Ahmet Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'den şöyle rivayet ediyor. Dedim ki ey Allah'ın Resulü bana tavsiyede bulun. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Sana Allah'a karşı takvalı olmanı tavsiye ederim. Çünkü bütün işlerin başı budur. Cihadı da tavsiye ederim. Zira İslam'ın ruhbanlığı yani kendini ibadete adama biçimi cihattır. Hadisi ayrıca İbn-i Hibban da, Ebu Yala da rivayet etmiştir. Ee, onun lafzında Allah'a karşı takvalı olmalısın çünkü bu bütün hayırların merkezidir ee, şeklindedir orundaki hadis. Tirmizi Yezid bin Seleme radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselama dedim ki, Ey Allah'ın Resulü senden çok sayıda hadis işitiyorum. Fakat bunların başını ve sonunu unutmaktan korkuyorum. Bana öyle bir söz söyle ki kısa ve özlü olsun. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bildiğin hususlarda Allah'tan kork. Sahabe-i kiramda günümüze kadar bütün salih kişiler takvayı birbirlerine tavsiye etmeye devam ede gelmişlerdir. Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh hutbesinde şöyle demiştir. Şimdi ben size şunları tavsiye ediyorum. Allah'a karşı takvalı olun. Takva sahibi olanları sena edin, onları övün. Umutla birlikte korkuyu da içinizde taşıyın. Bir meseleyi öğrenmek için ısrarla üzerinde durun. Nitekim Allah Azze ve Celle şu ayet-i kerimede, Onlar hayır işlerinde koştururlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı. Onlar bize karşı derin bir saygı, huşu içindeydiler buyurarak Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ı ve ailesini övmüştür. Bunu İbn-i Ebi Şeybe Musannef'inde, Hakim Müstedrek'inde levet eder. Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh ölümünden önce Ömer radiyallahu anh'ı halife olarak seçti. Onun yanına çağırarak tavsiyelerde bulundu. Ömer radiyallahu anh'a yaptığı ilk tavsiyesi Allah'tan kork ey Ömer sözleri oldu. Ömer radiyallahu anh'te oğlu Abdullah radiyallahu anh'a şöyle yazmıştı. Ben sana <gülüyor> Allah Teala'ya karşı takva sahibi olmanı tavsiye ediyorum. Çünkü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 Karşılaşacağın ve onun huzuruna varmak dışında başka bir yol bulunmayan Allah Teala'ya karşı takvalı olmanı tavsiye ederim. O aynı zamanda dünya ve ahiretin gerçek sahibidir. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh de birine yazdığı mektupta şöyle der. Sana Allah Teala'ya karşı takvalı olmanı tavsiye ederim. Zira Allah Teala ancak takva sahibi olanların amellerini kabul eder. Yalnız takva sahibi olanlara merhamet eder.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 Çünkü bütün ameller takvaya bağlı olup takvanın yerini tutacak başka bir amel yoktur. Adamın biri Yunus bin Ubeyde bana tavsiyede bulun deyince o da şu tavsiyeyi yapar. Sana allah Teala karşı takva ve ihsan sahibi olman tavsiye ederim. Zira allah Teala muttakiler yani kötülükten sakınanlar, güzel amel edenler yani ihsan sahipleriyle beraberdir. ölmek üzere olan tabiinden bir zata tavsiyede bulunması istenince şöyle demiştir. Sizlere Nahil Suresi 128. ayetin meali olan Allah kötülükten sakınanlar ve güzel amel edenlerle beraberdir. Ayetini tavsiye ediyorum demiştir. Selef'ten biri de bir din kardeşine şu nasihatleri yazar. Sana Allah Teala'ya karşı takvalı olmanı tavsiye ederim. Zira takva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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişti ki: Nerede olursan ol Allah'tan kork. Her kötülüğün peşinden bir iyilik yap ki onu silsin. İnsanlarla güzel ahlakla geçinmeye bak. Nitekim Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın yaptığı dualarda şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve kimseye muhtaç olmamayı dilerim. Bu Müslim zikir ve dua babında rivayet edilir. Ebu Zer anh şöyle rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder, mealindeki ayeti okudu. Yani Talak Suresi 2. ayetini okudu. Ve sonra şöyle buyurdu. Ey Ebu Zer, şayet insanların hepsi takva sahibi olsaydı, sadece bu ayet onlara yeterli gelirdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın, Nerede olursan ol Allah'tan sakın sözünden gaye, gizli ve açık her yerde insanların göz önünde ve onların gözlerinden uzakta kaldığında yani hiçbir halde takvadan ayrılmamaktır. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Zer radiyallahu anh'a tavsiyesinde, açıkta ve gizli olan işlerinde sana takva ile hareket etmeni tavsiye ederim buyurmuştur. Yine ona şöyle demiş, yine dualarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle demiştir. Gizli de ve açıkta sana karşı haşyet. Korku ve ürperme ile dolu olmayı dilerim. Açık ve gizli hallerde haşret sahibi olmak için e, bu vasıf kişinin kurtuluşunu sağlayan e, hasletlerdendir. Ebu Zer anh'den gelen diğer bir rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyordu. Kabilenin önde gelen kişisinden nasıl utanıyorsan Allah'tan da öyle haya et. İşte bu duygu, gizli hallerde kişinin Allah'a karşı haşyet duymasını sağlayan bir sebeptir. Çünkü her nerede olursa olsun, Allah'ın kendisini gördüğünü, kendisinin içini ve dışına, gizli ve aşkar bütün işlerine muttali olduğunu, bunlara vakıf olduğunu iyice bilir, bu anlayışı yalnız başına kaldığı yerlerde sürekli olarak hatırında tutarsa, bu haslet onun gizli hallerde bile günah işlemesini engel olur. Bu anlama... İşaret ederek Allah Azze ve Celle Nisa Suresinin ilk ayetinde şöyle buyuruyor. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına uymamaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde tam bir gözetleyicidir. Seleften biri dost, bir dostuna şöyle e, tavsiyede bulunmuştur. Allah Teala bizi ve sizleri tek başına tenhada kalan kişinin, Allah'ın kendisini gördüğünü bilerek bu sayede Allah'tan korkarak, o haramları terk etmesi gibi zahidane bir hayat yaşamaya ve haramları terk etmeye muvaffak kız İmam Şafii rahmetullahi aleyh şöyle der. Hasletlerin en derlesi şu üç şeydir. Az olan maldan cömertlik yapmak, tek başına tenhada kaldığında haramlardan uzak durmak, hem korktuğu hem de umutlu olduğu kişinin yanında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 Biri kendisine bana nasihat et deyince ona şöyle dedi. Allah Teala'yı seni görenlerin en önemsizi kabul etme. Böyle bir yanlışa düşme. Allah'tan kork. Evet kişinin Allah Teala'yı kendisini görenlerin en önemsizi yerine koyması, halktan gizlediği günahlarını yalnız hallerinde işlemesi anlamındadır. Yani nasıl...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 Allah'a karşı çok büyük bir cüret sergiliyorsun demektir. Adamın biri sık ağaçların bulunduğu bir ormanda bir ağacın dibine gelir ve şurada herkesten gizli bir günah işleyecek olsam beni kim görecekler? Bu sırada bütün ormanı dolduran şöyle bir ses yankılanır. Yaratan hiç bilmez mi? O en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. Mülk Suresi 14. ayet. Yine adamın biri çölde bir bedevi kadın ile beraber olmak ister ve ona bizi yıldızlardan başka kimse göremez der. Kadın da ona peki yıldızların sahibi nerede diye karşılık verir. Muhammed bin Münke'dir bir kadının yanında durup onunla konuşan bir erkeği görür ve onlara şöyle der. Allah Teala elbette sizleri görmektedir. Sizlerin de bizim de günahlarımızı bağışlasın. Harsel Muhasibi de şöyle der. Murakabe, yani kişinin kendine kontrolü, nefsinin kontrolü, kişiye Rabbin yakınlığını hissettiren kalp ilmidir. Gözleri haramdan korumanın çaresinin ne olduğu Cüneydi Bağdadi'ye sorunca şöyle demiştir. Henüz baktığın şeyi görmeden önce Allah Teala'nın seni görmekte olduğunu bilmektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Muaz bin Cebel'e gizli ve açıkta Allah Teala'ya karşı takvalı olmasını tavsiye ederken maksadı,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 Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'ın bu tavsiyesine dört elle sarıldı. Ömer Radyallaahun onu bir yere görevli olarak tayin etti. Dönüşünde yanında hiçbir şey getirmemişti. Eli boş dönmesinden dolayı hanımı kendisine çıkıştı. Hanımına yanından ayrılmayan bir gözcü vardı dedi. Yani kendisine sürekli baskı yapan ve herhangi bir şey almasına mani olan birinin varlığından söz ediyordu. Muazbün Cebel anh, bu sözlerle Rabbinin varlığını ifade etmek istemişti. Hanımı ise Ömer radıyallahu'nun onun yanında bir gözcü gönderdiğini zannederek bu konuda insanlara şikayet etmeye başlamıştı. Bu makam bir kimse için sürekli bir hal olur da veya çoğunlukla bu hal üzere bulunursa o kişi Allah Teala'yı görüyormuş gibi ibadet eden kişilerin derecesi olan ihsan mertebesine bu dereceyi kazanır ve ufak tefek kusurlar dışında Büyük günahlardan ve edepsizliklerden sakınan muhsin, ihsan sahibi kimselerden olur. Gizli ve açık hallerde Allah Teala'ya karşı takvalı olmak imanın kemalindendir. Allah'ın bu nitelikteki kişilerin sevgisini müminlerin kalbine atmasında takvanın çok önemli bir etkisi vardır. Nitekim bir hadiste şöyle buyuruluyor: Kim bir şeyi gizlice işlerse, işlediği hayırlı ise daha hayırlısını, şer ise daha şerlisini Allah Teala kendisine açıktan yaptırır. Evet, bunu İmam Ahmed bin Hanbel, Taberani ve Ebu Yala rivayet eder. Tekrar edeyim rivayeti. Kim bir şeyi gizlice işlerse, işlediği hayırlı ise, onun daha hayırlısını, şerli ise, kötü bir fiil ise, ondan daha kötüsünü Allah Teala kendisine açıktan yaptırır. Ebu Terda radıyallahu anh şöyle der: Sizden biriniz hiç farkına varmadığı halde müminlerin kalplerinin kendisine lanet etmesinden sakınsın. Bu durum şöyle gerçekleşir. Tek başına kaldığı bir yerde Allah'a isyan eder ve müminlerin kalplerinde kendisine karşı nefret bulunduğu halde Allah'a kavuşur. Süleyman et-Teymi de şöyledir: Kişi gizlice bir günah işler fakat onun zilleti ve eseri alametleri izleri üzerinde görünür.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 Ebu Süleyman Eddarani şöyle derdi. Hüsranda olan kişi, iyi amellerini insanlara gösteren ve çirkin amelleriyle kendisine can damarından daha yakın olana meydan okuyan kimsedir. Yani Allah Azze ve Celle. Ye. Bu konuda nakledilenlerin en şaşırtıcı, en hayret verici olanı, meşhur gezgin Ebu Cafer'in şu sözleridir. Habib Ebu Muhammed, gizlice insanlara faizle para veren bir tüccar idi. Bir gün yola giderken sokakta oynayan çocukların yanından geçti. Çocuklar birbirlerine "Faiziyen adam geliyor, Faiziyen adam geliyor." dediler. Bunun üzerine adam boynunu büktü ve "Ya Rabbi, sırrımı çocuklara bile aşikar ettin." dedi. Dönüp evine geldi ve bütün servetini bir araya topladı. Sonra şöyle dedi: "Ya Rabbi, bu mallar karşısında sana esir oldum. Bu malları vererek nefsimi senden satın almak istiyorum." Bunların karşılığında beni azat et. Yani affet. Sabah olunca bütün malını sadak olarak dağıttı. Yine bir gün o çocukların yanından geçerken çocuklar onu görünce birbirlerine sessiz olun. Allah'ın abit kulu Habib geliyor dediler. Habib bunu duyunca ağladı ve Ya Rabbi sen bir defasında yerdin, kınadın, bu seferde övdün. Bunların hepsi senin katındandır dedi. Evet. Habib el-Acemi'nin başından geçen bu olay az önce okuduğumuz hadisin bir tezahürü adeta. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her kötülüğün ardından onu silecek bir iyilik yap sözüne gelirsek kul <gülüyor> gerek açık hallerinde gerek gizli hallerinde takva üzere olmakla emri olmuştur. Ancak bunun yanında bazı zamanlarda takvada kusurlu davranması mümkündür. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bu da ya yükümlü olduğu emirlerden birini yapmamak ya da yasaklanan bir fiili işlemek biçiminde ortaya çıkar. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir durumla karşılaşan kişiye bu kötülüğü silip yok etmesini emir buyurmuştur. Bunun yolu da kötülüğün peşinden hemen bir hayır işlemek, iyilik yapmaktır. Allah Azze ve Celle Hud Suresi 114. ayetinde şöyle buyuruyor. Gündüzün iki ucunda gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri, günahları giderir. Bu, öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır. Bukhari ve Müslim, i̇bn Mesud radıyallahu anh'den rivayet ediyorlar. Adamın biri mahrem olan bir kadını öpmüştü. Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın yanına geldi ve işlediği günahı söyledi. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam sustu. Nihayet bu ayet. Yani Hud suresi 114. ayeti nazil oldu. Nebi aleyhisselatü vesselam adamı çağırdı ve ayeti okudu. Bunun üzerine adam bu sadece benim için mi yoksa herkes için mi geçerli diye sordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da herkes için geçerlidir buyurdu. Evet bunu Bukhari ve Müslim rivayet ederler. Allah Teala kitabında takva sahiplerini, mutlakileri tıpkı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadis şerifte nitelediği gibi niteleyerek şöyle buyurmuştur. Ali İmran 133-136. ayetlerinde.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 Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Bir de onlar işledikleri kötülükle kötülükte bile bile ısrar etmezler. İşte onların mükafatı Rableri tarafından bir bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan içinde ebedi kalacakları cennetlerdir. Böyle amel edenlerin mükafatı ne güzeldir! Bu ayet ile, takva sahiplerinin halka karşı muamelesinin ihsan temeline oturduğu, ihsanın da insanlara yardım, öfkeye hakim olmak ve onları affetmek olduğu ifade edilmiştir. Yani halka karşı cömert olmak ve onların verdiği eza ve cefaya tahammül etmek gibi iki önemli hasleti kendilerinde bulunduran kimseler olduklarını bildiriyor Allah Azze ve Celle. İşte bu haslet Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Muaz bin Cebel radiyallahu yaptığı vasiyetin, güzel ahlakın zirvesidir. Daha sonra mutlakileri, yine onlar bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından hemen tövbe istiğfar ederler diyerek niteliyor. Onlar günahlarında ısrar etmezler. Bu ayette işaret ediyor ki takva sahipleri bazen büyük günah da işleyebilir. Onların işledikleri büyük günahlar bazı edepsizliklerdir. Yine onlar küçük günah da işleyebilirler. Bu da nefse yapılan zulümdür. Ancak takva sahipleri işledikleri büyük ve küçük günahlarda ısrar etmezler. Böyle bir şey işledikleri zaman hemen akabinde Allah'ı hatırlar, ondan bağışlanma diler ve ona tevbe ederler. İşte günahda ısrar etmemenin anlamı budur. Ayet-i kerimede geçen Allah'ı hatırla, hatırlarlar ifadesinin anlamı da Allah Azze ve Celle'nin azametini yakalayıp intikam almaktaki şiddetini günah işleyenlere vaat ettiği, tehdit ettiği azabı hatırlamaktır. Bunları hatırlayınca derhal korkuya kapılır, bağışlanma diler ve günahları terk ederler. Allah azze ve celle A'raf suresi 201. ayetinde şöyle buyuruyor: Takvaya erenler var ya, onlara şeytan tarafından bir vesvese dokunduğunda Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlayıp hemen hakkı görürler. Buhari ve Müslim'in rivayet ettikleri bir hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhissat Vesselam şöyle buyuruyor: Bir kol günah işler ve ya Rabbi bir günah işledim. Sen beni mağfiret et, beni bağışla der. Allah Azze ve Celle de, Kulum günahları bağışlayan ve ondan dolayı hesaba çeken bir Rabbi bulunduğunu bildi. Ben de kulumu bağışladım buyurur. Sonra Allah'ın dilediği kadar bekler. Ardından başka bir günah işler. Bundan sonra ilk sözü iki defa daha tekrar eder. Müslim'in rivayetinde şu ziyade vardır. Allah Teala üçüncü seferinde şöyle buyurur. Kulumun günahını bağışladım, dilediğini yapsın. Yani, bu hal üzere olduğun sürece her ne zaman günah işler ve istiğfar edersen günahlarını bağışlarım demektir. Tirmizi ve Ebu Davud, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'den rivayet ediyorlar. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Günah işledikten sonra istiğfar eden kişi, bağışlanma dileyen kişi, günde yetmiş defa günaha geri dönmüş olsa da, günah da ısrar edenlerden sayılmaz. Hakim Uhbe bin Amir radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Adamın biri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geldi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, birimiz günah işleyince ne olur? Nebi Aleyhisselatü Vesselam da kişiye günah olarak yazılır buyurdu. Adam, peki sonra bağışlanma dilerse dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam günahı affedilir ve bağışlanır buyurdu. Peki sonra dönüp tekrar günah işlerse dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kişiye günah olarak yazılır buyurdu. Peki sonra istiğfar ederse dedi. Günahı affedilir ve bağışlanır. Siz tövbe ve istiğfar etmekten bıkmadıkça Allah Teala affetmekten usanmaz buyurdu. Taberani de zayıf bir isnad ile Ayşe radıyallahu anhadan şöyle rivayet ediyor. Habib bin Haris Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, ben günah işlemeye müptela olan birisiyim. Nebi Aleyhisselam, öyleyse günah işlediğinde Allah Teala'ya tevbe et buyurdu. Habib Tevbe ediyorum sonra tekrar günaha düşüyorum dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, her ne zaman günah işlersen Allah'a tevbe et buyurdu. Habib, ey Allah'ın Resulü, bu durumda günahlarım çoğalır dedi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ın affı senin günahlarından çok daha geniştir ey Habib bin Haris buyurdu. Taberani yine bu anlamda merfu bir hadisi, zayıf bir isnad ile Enes Radiyallahu Anh'den de rivayet etmiştir. Yine isnadıyla, Abdullah bin Amr bin As radiyallahu şöyle dediğini rivayet ediyor. İşlediği bir günahı hatırlayarak ondan dolayı kalbi ürperir ve Allah Teala'ya tevbe ederse ondan geriye bir eser kalmaz, Allah onu siler. Bunu Bezzar rivayet etmiştir. İbn-i Dünya kendi isnadıyla Ali radiyallahu anh'ın şöyle dediğini naklediyor. En hayırlılarınız, günahta Günah ile imtihan edilip de tevbe edenlerinizdir. Denildi ki, ya tekrar günaha dönerse? Şöyle cevap verdi. Allah'a tevbe ve istiğfar eder. Yine tekrar dönerse denildi. O da Allah'a tevbe ve istiğfar eder dedi. Ya tekrar dönerse denildi. O da Allah'a tevbe ve istiğfar eder dedi. Sonra ne zamana kadar böyle devam edecek diye soruldu. Şeytan yorgun düşüp saptırmaktan ümidini kesinceye kadar diye cevap verdi. İbn Mace, İbn Mesud radıyallahu anh'den merfu olarak yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a dayandırarak şöyle rivayet eder. Günahına tevbe eden kişi hiç günah işlememiş gibidir. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyhi şöyle sordular. Bir kişi günah işleyip istiğfar başlanma diledikten sonra tekrar günah işleyip yine istiğfar etmekten, sonra bir daha günah işleyip istiğfar etmekten haya etmez mi? Hasan-ı Basri şöyle cevap verdi. Zaten şeytanın maksadı da bu düşüncelerle kişiyi etkisi altına almaktır. Tevbe ve istiğfardan sakın vazgeçmeyin. Yine Hasan-ı Basri şöyle demiştir. Bunun ancak müminlere has bir ahlak olduğunu düşünüyorum. Bu sözlerle kastettiği şey, her günah işlediğinde tevbe eden müminlerin durumudur. Arkadaşa odaya, e, odadan çıkıp tekrar girmesini söyleyin. E, ses var şu an herhalde. Evet. Evet, Allah Resulü Aleyhissat vesselam, mümin kişi günahla imtihan edilip tevbe eden kişidir buyurmuştur. Bunu Abdullah bin Ahmed ve Ebu Yala rivayet ederler. Cabir radıyallahu Anh'ten gelen rivayette mümin günah işler ve tevbe eder. Bahtiyar kişi tevbe etmiş halde vefat eden kişidir. Yani günahı üzerine değil, tevbesi üzerine vefat eden kişidir. Bunu da Taberani Mücemü's-Sağiri'de ve Evsatta Bezzar'da Müsnedin'de rivayet ediyor. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh bir hutbesinde şöyle der. İçinizden kim bir iyilik yaparsa Allah'a hamdetsin, Kim de bir kötülük işlerse Allah'a tevbe ve istiğfar etsin. Çünkü her toplumda Allah Teala'nın takdir ettiği amelleri işleyecek kişiler bulunacak ve o ameller onların amel defterlerine yazılacaktır. Yine Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh bir diğer hutbesinde şöyle demiştir. Ey insanlar! Kim günah işlerse Allah Teala'dan affını istesin ve ona tövbe etsin. Eğer yine günah işlerse yine Allah'tan affını istesin ve ona tövbe etsin. Şayet bir daha günah işlerse tekrar Allah'tan affını istesin ve ona tövbe etsin. İyi bilin ki şu günahlar insanların boynlarına asılmış kolyeler gibidir. En büyük felakete uğrayan kişi günahta ısrar eden kişidir. Buradan anlaşıldığına göre kul, Kendisi için takdir edilen günahları mutlaka işleyecektir. Nitekim bu anlamda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Ademoğluna zinadan hissesi yazılmıştır. Buna yakalanması kaçınılmazdır. Evet, Bukhari ve Müslim Ebu Hürere'den rivayet etmişlerdir. Uzunca bir hadisin bir bölümüydü. Ancak Allah Azze ve Celle kullarına günahtan kurtuluş için bir yol göstermiştir. Bu da tevbe ve bağışlanma dileme yoludur. Bu yolla onların günahlarını siler ve yok eder. Günah işleyen kişi günahın kötülüğünden kurtulma imkanına sahiptir. Eğer günahta ısrar ederse helak olur. Gazali, Allah rahmet eylesin, İhya-ı kitabında Tevbeden e, sakındırmak için, tevbeden vazgeçirmek için şeytanın insana, insanın aklına getirdiği tuzaklardan birisini şöyle e, zikrediyor. Çamurlu bir yolda yürüdüğünü düşün. Bu yolda elbiseni sakınarak yürürsün. Fakat bir anda ayağın kayar ve sakındığın o elbise baştan aşağı çamur olur. Bu misali vererek şeytan insanı günahlardan vazgeçirmek ister. Halbuki böyle bir kıyas Allah Azze ve Celle için doğru değildir çünkü Allah Azze ve Celle kullarına hayır kapılarını açmış, bağışlama merhamet kapılarını açmış, onları tevbeye çağırmıştır. Evet, kullar mutlaka kendilerine yazılan kaderden kurtulamazlar. Yazılan takdir kendisini bulur kulların. Fakat Allah Azze ve Celle'nin saadetini dilediği kullar, bu günahları istiğfar ile, onların yerine, onları silecek hayırlı amellerle telafi ederek edecek amellerle bu kapıyı Allah açık bırakmıştır ve kıyamet gününe kadar veyahut kişinin ferdi kıyameti olan ölüm gelene kadar tevbe kapısını açık bırakmıştır. İmam Ahmet Abdullah bin Amr radiyallahu anhümadan Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Merhamet edin ki merhamet olunasınız. Bağışlayın ki siz de bağışlanasınız. Kulaklarını huni yapanlara yazıklar olsun ısrar edenlere yazıklar olsun. Onlar ne yaptıklarını bildikleri halde yaptıklarına ısrar ederler. Evet, İmam Ahmed e, dışında Buhari de edebi müfredde rivayet eder bunu. Kulakları huni yapmaktan maksat kendilerine söylenen vaaz, nasihat ve hikmetli sözleri işittikleri zaman bunların o kişilere hiçbir tesir etmeyip bir kulaklarından girip diğerlerinden çıkıp gitmesidir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam her kötülüğün ardından bir iyilik yap sözündeki iyilikten maksat, işlenen o kötülükten tevbe etmektir. Bu husus İbn-i Bit Dünya'nın Merasili Muhammed bin Cübeyr isimli eserinde e, mürsel olarak naklinde e, açıkça belirtiliyor. Bu rüayete göre Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderdiği zaman şöyle dedi. Ey Muaz! Gücün yettiği kadar Allah'tan sakın. Sana verilen güç ile takat getirebildiğin kadar Allah için amel işle. Her ağacın ve taşın yanında Allah'ı zikret. Bir günah işlediğin zaman hemen tevbe et. Gizli olarak işledinse gizli olarak, açık olarak işledinse açık olarak tevbe et. Bunu ayrıca Ebu da Hilyetül Evliya'da rivayet eder. Katade Selman radiyallahu anh'ın şöyle dediğini nakletmiştir. Gizlice bir günah işlediğin zaman, gizlice bir iyilik yap. Açıktan bir günah işlediğin zaman, açıktan bir iyilik yap. Böylece yaptığın iyilik, işlemiş olduğun günahın yerini tutar. Evet, bu sözdeki iyiliğin tövbe anlamına veya onu da kapsayan daha geniş bir anlama gelmesi muhtemeldir. Bugünlük süremiz doldu. Allah izin verirse önümüzdeki haftaya yine bu hadisin şerhine devam edeceğiz. Yani Ebu Zer ve Muaz bin Cebel radıyallahu anh'in gelen bu hadisin bir kötülük işlediğinde bunu derhal bir iyilikle telafi kısmıyla yani tevbeyle haftaya devam edeceğiz inşallah. Subhaneke ve bihamdik ve eşhedü la ilâhe illâ ve estağfiruke ve